Filar programımız The Pod ile karşınızdayız. Ben Damla. Ben Utku. Ee, i̇lk programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bu programda, e, her pro bundan sonraki her programda olacağı gibi bu aralar sevdiğimiz filmlerden bahsedeceğiz. Daha sonraki programlarda, televizyon programlarından, e, çizgi romanlardan, albümlerden de bahsedebiliriz. Bu programı özel olarak e, summer blockbuster'lara ayırdık. Evet, yani yaz vurgunları olarak <gülüyor> Türkçeleştirdik. Yaz vurgunları, summer blockbuster nedir? Her yaz eğer hani sinemaya çok giden bir insansanız e, veya ne ölçseniz fark <gülüyor> fark ed ediyorsunuzdur. Her yaz genel olarak hani Ejlil Ekim'den sonra güzel daha böyle ödüle oynayan filmler varken yaz aylarında süper kahraman, aksiyon ve korku filmleri oluyor. Korku filmleriyle biz çok ilgilenmiyoruz ama süper kahraman ve aksiyon kısmı. Evet. Onlarla ilgileniyoruz biraz. Ee, da çok iyilenmiyoruz aslında bakarsanız. Ama bütün bu filmler... Çıkar kahramanlarda olmazsa olmuyor tabii. Evet. Bütün bu filmler aslında çok fazla aksiyon içerdiği için. Ama artık tabii aksiyonun da iyisi var, kötüsü var. Evet. Bunu da ortaya çıkarabiliyoruz. Bugünkü programda özellikle bir iki tanesine değineceğiz bu filmlerin. Yani hepsine değineceğiz ama, ama biraz olarak... yavaş yavaş de değineceğiz. Açıkçası zaten çizgi roman filmleri, süper kahraman filmlerini bir arada değinelim diyorum. Çünkü 3'ünün arasında tabii en kötüsü diye bir şey var ama 3'ünün yani arasında da çok da büyük farklar yok gibi geliyor bana. Evet o zaman önce onlardan bahsetmeye başlayalım. Ee, evet. Bu yaz gördüğümüz süper kahraman filmleri Özellikle bir şey ekleyeceğim mesela yani Marvel'ın filmleri Iron Man ve The Wolverine The Wolverine Hı -hı. Ee, çok önemli bir filmmiş gibi başına d koymuşlar. Ee, bunlar reboot değil. Yani Iron Man şey The Wolverine reboot sayılmaz. Devam ediyor. Iron Man zaten franchise'ın üçüncü filmi. Ama Man stil reboot onun da sebebi yeniden şu an Dark Knight'ı da reboot ediyorlar biliyorsunuz. Başka bir Batman gelecek Hı -hı. başımıza. Çünkü New 52 denilen yeni seri başladı DC'de. Özellikle bir yıl olmadı daha. Yani bütün serileri zaten çizgıraman olarak reboot ediyorlar. Bütün hikayeler değişiyor. Hı -hı. Ee, hani Man of Steel'e biraz bu açıdan bakmamız yararlı olabilir hı hı. ama bir yandan birazdan da çok kötü bakacağım yani Man of Steel'e zaten. Tamam. O zaman önce Iron Man'den ve Wolverine'den bahsedelim. Hı hı. Ee, aslında Iron Man'de, Wolverine'de ikisi de Mar Marvel'dan çıkan evet, yani tamam. biri Iron Man ve Avengers Iron Man Avengers'ın bir parçası olarak artık sinematik evrende de X-Men'de Biraz tarih tarihçi olarak bahsedelim. Iron Man ve Avengers e, franchise'ı diyelim. Anladım. Bir 6 yıldır devam ediyor galiba değil mi? Iron Man 2005 olması lazım. 2005'ten hmm, yani. daha yani. fazla. Ee, Üç film oldu çünkü sonuçları da zaman var. ama Derin arada düşmüş. Captain America, hmm. Thor, Thor'un yakında ikinci filmi, i̇kinci filmi Avengers geliyor. Avengers'ı görecek, hmm. Avengers'ın ikinci filmi geliyor. Yani bu, bütün bunlar bir hikaye bir anlatının parçası evet. olarak alabiliriz aslında. Evet. Ayelmeni Ayelmen evet halk vardı Hulk Hulk hep ya <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> çünkü çünkü Engli bak o filmi o kadar aslında kötü o kadar kötülemek istemiyorum hmm. ama hani <gülüyor> yani Engli falan da film çektiği için birazcık insanların kafasında kötü kaldı ya halk Yüzücü hmm. oldu yani evet ama şey Ayelmeni Ayelmen Iron Man, Iron Man yapan şey ne? şey yani tabii ki Tony Stark diyecekti ve Tony Stark derken de bahsettiğim <gülüyor> Robert Downey Jr. Evet. tabii ki. Aynı adam oldukları için. Robert Downey Jr. ile bu Iron Man filmlerinde her zaman büyük bir yıldız gücü var. Evet. Ee, bu da üçüncü filmdi. Bu serisindeki. Ee, nasıl oldu? Seri de bilir kılıyor. Hı -hı. Robert Downey Jr. açıkçası. Yani The Wolverine'de eksik olan şey daha fazla eksik olan bir şey var demek ki. Hı -hı. Çünkü ben açıkçası Hugh Jackman'ı çok severim. Hı -hı. Ama Hugh Jackman bile çok da fazla izlenebilir kılmadı filmi. Wolverine'i dün izledik aslında. Evet, daha dün daha yani sinemaları. Ee, Wolverine'de neyin parçası? 2002'den beri galiba X-Men üçlemesi vardı ilk önce. Hı -hı. Daha sonra arada origin hikayeleri Hı -hı. vardı Wolverine'in ilk filmi gibi. Ee, sonra X-Men First Class geldi. X-Men'in 1960'lardaki başlangıcı ile ilgili Hı. şimdi bu Wolverine var. Ee, hiç beğenmedik. Hiç beğenmedik çünkü hani 3 filmlik bir seri olsa Iron Man 3 yerine Wolverine 3 olsaydı uzak doğuda geçen bir tane bölüm yapardım. Ama gelip de ilk filmi Origin, origin Story. Yani origin Story değil ama The Wolverine dediğim bir filmin sadece Japonya'da geçmesi bir Menik Pixie Dream Japon <gülüyor> <gülüyor> Melipixi Dream Cepan evet dün de bahsettiğin gibi senin sinema çıkışında gerçekten filmde yani filme baktığınız zaman aslında hiç orientalist yani biraz tabii, tabii ki orientalizm ki mi, var şey gibi görüyorsunuz ilk katmanda a ne güzel işte Japon kültürüne çok güzel göndermeler var gibi gelecek gibi gelmesi gelmiyor. istemişler ama gelmiyor neden sebebi şu güzel ıı, çünkü evet çok yüzeysel bakılmış yani Japon kültürü diye bu kadar bahsettiğimizin sebebi bütün film Japonya'da geçtiği için bize konuşacak fazla bir şey bırakmıyor zaten. Evet. iki tane iyi Japon var. Bir tane yarım iyi Japon var. Evet. Ben öyle söyleyeyim spoiler vermeden. Evet. İyi Japonlar tam iyi Japonlar kız. Hani yani Japon eziyetinden kurtarılması gereken egzotik kadınlar. Evet. Ee, Japonlar kötü adam. Yakuza'lar, samuraylar, ninjalar var. Hepsi de geçiyor filmde. Gerçekten var bunlar. <gülüyor> Yalan değil. Var yani çopstikler ee, var, pilav var. Evet. Nakazaki var. Pilav nasıl eman gerektiği hakkında. Samuray evet. e, katanaları nasıl tutman gerektiği var. Her şey var çok güzel. Yani Japon buradaki... her dandikliği var yani. <gülüyor> dandikliği derken şu Dandiklik demekse da Japon iz, Japon dinleyicilerimizi üzmek istemedim ama. <gülüyor> yani dandiklik derken yani Türk kültüründe de sadece fes, bıyık olmadığı gibi Japon kültüründe de çopstik yok. <gülüyor> aynen. Ee, artık bu batılı filmlerin indirgemeciliği geçen sene nasıl James Bond İstanbul'dan Adana'ya uçtuysa Trenbile. uçtuğunda sinirlendiyse sinirlendiysek bunda da bence bu filmi izleyen Japon biri aynı tepkileri verecektir. Bütün filmi onların topraklarında onların kültürüyle yoğurmuş şekilde gösteriyorsunuz ama o kadar indirgemeci bir tavrınız var ki ve hala Amerikalıların 2. Dünya Savaşı e, anxiety şeyinden Evet, evet. Gergin, gerilimi, gerginliği hala çıkamadığını evet. görüyoruz. Ve sürekli bunu yaparken de bir Kanadalı'yı kullanmaları beni çok üzüyor. E bütün bunlar olurken Wolverine arada kayboluyor maalesef. Evet, kayboluyor. Evet. Yani başka hani bir tane daha güçlü adam. Evet. Çünkü bize X-Men'de verilen en önemli şey budur. X-Men'i benim sevmemin sebeplerinden biri de budur. Zaten 60'larda ilk çıktığı zaman da Mutant ...kullanarak aslında bize toplumdaki çokluğu, çoğunluğu, çoğunluğu anlatmaya çalışıyor. Pluralizm anlatmaya çalışıyor. Farklı cinsel tercihler, farklı renkler, farklı geçmişler, etnik geçmişler... Bu, şekiller, ...bu şekilde bir sürü karakter vererek hepsini denk tutmaya çalışarak bize verdiği şeyi... ...bu film tek başına mesela, yani X-Men adına evet. çok kötü bir adım x ayrı da tutamıyoruz çünkü her Marvel filminin sonunda olduğu gibi bu filmin sonunda da. Evet zaten filmin sonu, Marvel filmlerinin sonu evet. genelde güzel oluyor. Ama bu sefer daha bir iyiydi galiba. Yani daha bir beklediğimi buldum gibi geliyor. Evet. Çünkü... Yani görmek istediğim insanları gördüm en azından. Evet bize evet, haber veriyor. Man of de da kısaca değinelim. Man de değinelim. Meno of Steel, çok İzlemesi zevkli bir film olduğunu hı hı. düşünüyorum. Kötü çekilmiş bir film değil, çok iyi çekilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Ama filmin kendini bilim kurgu e, öğeleri atıfetmeye, vehmetmeye çalışmasından hiç hoşlanmadım. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsun ama... E, kendilerinin reklamını yapmak için, Süpermen'in reklamını artık yapmak için bilim kurguya başvurmak zorunda değilsiniz. Hani gidip de cesur yeni dünyadaki konseptleri alıp yok efendim Zod Kripton'u korumak için doğdu. Tabii ki bunları yapacaktı. Artık bu işleri bırakın yani hani bunlara girmenize gerek yok. superman için böyle şeyler gerekmiyor. Evet. Ve ondan sonra ayrıca superman sen de gidip New York'un ortasına dövüşeceğini adamları biraz dışarı çıkar değil mi? Evet. Git New Hampshire'da dövüş. Denizin <gülüyor> üzerinde dövüşün. Koskoca kripto Evet, yani. zaten bu büyük bir sorun artık herkesin çok fazla dikkatini çeken bir sorun. Süper kahramanlar çok güzel bir şey vardı bir iki hafta önce bir podcast'te. Yani o kadar çok yıkım oluyor ki korumaya çalıştıkları <gülüyor> şehirlerde. Production designer geliyor böyle. Ne yapalım? Dono bina gibi. Yıkalım. Evet, Bina yıkalım. şey demişler bu podcast'te. E NPR. NPR'de evet. E Süper kahramanlar eskiden felaketleri engellerlerdi. Şimdi evet. ancak onların intikamını alabiliyorlar. Gerçekten de evet. yine büyük bir yıkım bırakıyorlar bize. Sonunda hiçbir şey de daha iyi olmuyor. O süper kahraman orada olduğu için başımıza bir şey felaketler geliyor belki de. Tabii. Ben özellikle süpermenden bunu çok fazla aldım. E, aynı şey Doktor Uda da, da mesela. Doktor Uda da hep öyle değil mi? Doktor Uda sonunda soruldu ya o soru mesela. 5. sezon, yok 4. sezonda David Tennant'a sormuşlardı. Hani hepsinin başına geliyor. Neden hep senin gittiğin yeri oluyor peki bu sorunlar diye. Onun bir açıklaması, ufak bir açıklaması. Yani, evet ama... hani bir şekilde doktoruyu da biraz bir süper kahraman olarak görürsek, bütün süper kahramanlar en azından belayı çağırıyorlar. Evet. New York'un başına bir bela geliyorsa. New York dedim biraz önce de, Metropolis tabi ama New York aslında. Tabii Böyle canım, New York yerine New York gene gidip, gidip şeyde çekmişler. Chicago'da çekmişler filmi galiba. Ya da Seattle'da. E tabi ama o şeyden dolayı masraflar. De masraflar. Belki Kanada'da bile çıkmış olabilirlerdi Men of Steel'da güzel taraflardan bir tanesi, başarılı taraflardan bir Henry tanesi. Kevin. Henry Cavill iyiydi, fena değildi yani iyiydi tabi tam bir Amerikan çocuğu görünümünde İngiliz olmasına rağmen. Evet, İngiliz olmasından daha çok iyi niyetli zaman. mavi gözler. <gülüyor> evet. E, ama ben ben çok şey beğendim. Marlon Brando'nun bir sürü iyi rolünden bir tanesi olan Joaquin rolünde evet. bu sefer Russell Crow. Çok, çok şaşırdım çok iyiydi. Çok evet. iyiydi. Russell Crowe'ı genel olarak insan olarak sevmesem Ben de. Ama belki de sevilecek bir insan Bu gezi olaylarında bayağı bir tweetlerle destek verdi bize. <gülüyor> yani destek verdi derken şey göstermedi. Russell Crowe buradan dinliyorsa bilemiyorum da biraz ayı bir insanım gibi geliyor bana. Biraz kaba bir insan. Aynı yani Christian Bale de öyle geliyor. Hep zaten ki öyle zaten. Christian Bale yani sempatik bir tarafı yok. Neyse evet. ama öyle. inşallah Batman'e de böyle düzgün Evet. Bir adam Çünkü evet o, o, haberi de, o haberi de o haberi verelim. Geçen hafta San Diego Comic Con'da verilen bir haberdi. Zack Snyder verdi Superman'in evet. yönetmeni olan eee yes. ikinci şimdi Batman de Batman'de olacak. Çizgi romanlardan takip edenlerin fikirleri vardır. Ha. Belki Superman yönetmeni evet. ne koşullarla nasıl karşılaşacağını. World, world's Finest Public Enemies artık Bu hangisi başımıza gelirse bilmiyorum. Uth'un söylediği tavsiyeleri. Public o Enemies olmasın mümkünse tabi. Ben durdum. Bilmiyorum. Ama John Hamm olsun istiyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ee, Batman John Hamm olsun. Geçen hafta Guardian'da bir şey vardı. Anket vardı. Ryan Gosling'e çok oy vermişler. Ne Ryan Gosling'e? Düşünmek bile istemiyorum. La dedim yani artık o kadar. <gülüyor> Bence de Jon Hamm, Hamm olabilir. Biraz da artık yaşlı da olsun. Tabii canım. Çünkü bir ağırlığı şey de olsun. E, Zack Snyder şey açıklaması yapmış. <gülüyor> Dark Knight Returns'ın Frank Miller'ın Dark Knight Returns'ünden esinlenecek demiş. Yani Dark Knight Diaries'i e okuyanınız varsa ya da bileniniz varsa, Batman en azından 50 yaşında evet, orada. Evet. Böyle tavsiye hani, ederiz aslında. Çok güzel. Şey, okumasanız bile, son geçen sene çekilmiş iki bölümlük e, DC Animated Universe'lı şey var. Hı hı. Onu izleyin. Bence çok güzel. E, ki zaten bütün zaten orada büyük ihtimalle e, Comic Con'daki bütün herkes e, kendilerini kaybetmişlerdir. Yani <gülüyor> gerçekten kaybetmişler zaten. Güzel bir haber bu. Aynı şekilde Comic-Con'dan bir güzel haber daha at kameraya sıkı sıkıştırmak istiyorum. Community izleyenler rejoice. Dan Harmon da geri döndü. Evet dizinin esas yaratıcısı olan ama 4. sezonda bir şekilde istifa ettirilen bilmiyorum. Atılan, atılan. Ama Harmon geri geliyor. Troy neydi? Donald Glover. Donald Glover gideyim. Neyse tamam. Ayrı bir haberdi. O zaman biz bir şarkı arası verelim. Veriyoruz şimdi öyle bu haftanın şarkısı olarak Fleet Foxes'dan He Doesn't Know Why geliyor. Penny, listen, Tekrar hoş geldik şarkıdan sonra. Hmm, hmm, hmm. Utku Fleet Fox çok sever. Evet, benim en sevdiğim şey. En sevdiğim grup diyebiliriz. Şey. şey. <gülüyor> ee, evet süper kahraman filmlerini bir kenara koyduk. Şimdi başka bir efsanevi bir franchise nasıl yerlere düştü ondan bahsedelim. Hangisi ya? <gülüyor> Hangi biri düşmedi ki? Ee, Star Trek Into Darkness'dan kısaca bahsedelim. Çok uzun bahsedilmeye hak etmiyor yani <gülüyor> Benedict Cumberbatch'in yüzü suyu hürmetini birazcık bahsedilebilir. Evet, Çünkü iyi bir karakter. Tanıdınız. Gene de Sherlock'tan tanıdığımız Benedict Cumberbatch. Artık şimdi Sherlock'tan tanımayalım. Evet bence de çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Sherlock'tan mı? Hayır yani da bu evet. Sherlock'tan tanıdığımız diye Hani parantez içinde Sherlock yazmayalım onun için artık. Adam adı Benedict Cumberbatch. <gülüyor> İlla ki bir yerden tanımamız gerekiyor. Evet. Neyse hani Filmle alakalı tek iyi şey gerçekten de ha yok iki iyi şey var Bendy Canvas ve Spack. Spack'ı gerçekten seviyorum. Bu Star Zachary Trek Quinto, iyi bir Spack. Kısaca özet geçelim yine şey konuyu vermeyeceğim tabii ki de Star Trek yani yetmişlerdeki tabii ki dizisini bilmeyen yoktur. E, Dizisinde 10 yani. tane film de çekilmişlerdi. Evet doksanlış olma kadar devam etmiş bu franchise. Doksanları da sonra... bir bir şey daha var. Bir dizi hmm. daha var hmm. işte şu şu next new generation. Evet. Patrick Stewart'lı olan. Daha Bence. sonra JJ Abrams belas. JJ Abrams belası. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. 2009'da ilk film tekrar yani reboot evet. ediliyor. Star Trek ilk bir film geliyor. Şimdi burada ikinci film sevdeki daha da devam edecek filmin Hı -hı. sonundan anladığımız Hı -hı. kadarıyla. Neden belası diyoruz? <gülüyor> <gülüyor> bir lens flare demek istiyorum Lens flare. Gözümüze gözümüze patlattığı lens flare. Işık olmayan odalarda gözümüze ışık girmesi. Karanlık <gülüyor> yerlerde oturuyorlar. Bize spot ışığı çarpıyor. Abi artık bunları yapmayın. Bunda artık yönetmenin imzası diye. <gülüyor> yönetmenin imzası. Ot, otörlük böyle bir şey mi? Ben bunu çok kız, kızmaya başladım. Yani. Zaten J.J. Abrams çok iyi bir yönetmen değil. Evet, bir de evet. ayrıca Star Trek'i seven bir adam değil. Bunu bilmiyorum izle, izlememiş olabilirsiniz. Craig Ferguson'a çıktı hmm. kendisi. Geçenlerde. Hmm. Ee, film gelmeden önce daha doğrusu. Geçenlerde diyeyim ve Craig Ferguson işte Greg Ferguson'a çıkmadı. Pardon. Ya John Stewart'a çıktı. John Stewart Hı -hı. şeyi soruyor işte Star Trek'i seviyor muydun vesaire vesaire. Ben gençken hiç sevmezdim. Bana çok karmaşık gelirdi, felsefi gelirdi. Ben o yüzden bu filmi çocukların izleyebileceği hale getirdim dedi. Bunu dedi. Bunu dedi. <gülüyor> Gerçekten bunu dedi ve bunu bunu hani televizyonda söylüyorsun. Star Trek fanlarının korkman gerektiğini bilmiyorsun demekti. Evet, hani, dediğimiz. Ben Star Trek, Trek fanı fanları. değilim ama Trek'ler hakikaten belki de bu, bu fandomlar arasındaki en etkin olanlarından evet. bir tanesi. Evet. Ee, mesela şeye deneyeceğim burada. Demin bahsettiğimiz süper kahraman filmlerinde özellikle Iron Man'de ve özellikle Iron Man'de evet gördüğümüz şey yani Marvel mesela bir hikayeyi devam ettiriyor sürekli. Yani 6-7 film 8 filmdir belki. Evet. Farklı kahramanların filmleri ya da hep beraber bir yere geldikleri Avengers filmleri. Hı -hı. Ama bir hikaye devam ediyor. Yani evet sen bu filme tek başına gittiğinde de anlarsın ama evet. hepsini gör, görürsen daha iyi anlarsın. Daha iyi yani, yani. Daha iyi anlarsın. Daha iyi, anlarsın. Daha, iyi, daha iyi, daha çok zevk daha alırsın. Evet. Ama tek başına izlersen de çok güzel. Yani şey orada o bağlılık verenleri, franchise'ı, senin daha önce dediğin Aynen, gibi, evet, evet. E onları tatmin ediyor. Ama Star Trek'te mesela... Bir tane şey var. Hı fanlarını tatmin eden bu filmde. Bir el hareketi miydi? Şu el hareketi mi yoksa? Yok hayır ya. Ha. Star Trek'te sakladıkları bir karakter. Şimdi söylemeyeceğim. Ha, evet. Benedict Cumberbatch'in karakteri. Evet. <gülüyor> yani bu fanlar için yapılmış evet. bir şey. Başka da bir şey yok. Evet. Çünkü Metela ben de bu filmden önce hiç izlememiştim. Yani gerçekten Benedict Cumberbatch olduğu için bu filmi izledim. Bundan önceki tek bilgim Star Trek'e dair. Turist Ömer Uzay Yolunda ki bence çok güzel bir film. <gülüyor> güzel bir film. Ee, ama buna rağmen filmi izlerken fark ettim ki aslında Star Trek'teki karakterleri bayağı biliyorum. Tabii ki biliyorsun. Yani Çünkü, bir şey değilim. Artık ya, popüler kültüre Vulcan'ların şey e, normal hisler duyamayacağı falan bilgisi. Hepimizde var yani evet. belli bir şekilde. Nasıl evet. oluyor bilmiyoruz hiç izlemesek de var. Çünkü. Ama onlar artık mesela Star Wars izlediğimde de bunları hissetmiştim. Çok geç izlediğim vakitte. Çünkü, <gülüyor> e, artık... <gülüyor> çünkü çok fazla referans var her evet. yerde. Evet. E, ama mesela bu sanırım bir önceki filmde izlemedik Star Trek'in. Şey var İzledim yani da. gerçekten o kadar basitleştirmiş ki. E, şey... Hı -hı. E, mesela, diyalog mesela bir yerde yazmış sanırım ama fark edilir bir şey. iki dakikadan... Uzun bir diyalog yok. Bu film bize akıllı bir şey kadınlar veremiyor. Yok. Evet kadınlar... E, Uhura sadece trip atıyor. Be, Öbürü de bir tuhaf bir kadın. Evet. Bachelor testi e, Test yazıp görebileceğiniz bir test var. E, i̇ki kadın konuşuyorlar mı bu filmde kendi aralarında? Bu konuşma bir erkek üzerine bu mi geçemez. yoksa başka bir... Bu film, bu film, bu film bu geçemez. Yani. Evet kısacası bu çok önemli bir tesmi diye şimdi insanlar büyük ihtimalle nerdlerimiz genelde bizim böyle şeylere çok değer vermez hatta dünyadaki de değer vermez ama biraz değer vermemiz gerekiyor çünkü kadın karakterleri geliştirmediğimiz sürece bir sürü adamla adam bir sürü adam bir filmleri izleyip bir sürü adamı izlemiş olacağız yani bence buraya kadar düşmeyelim bir bence şey önemli yine Star Trek hakkında hiçbir şey bilmeyip bildiğim şeylerden bir tanesi nihayetinde bir te televizyon ekranında İlk kez bir siyahi karakterle beyaz karakteri ve beyaz karakterle uzaylı aslında öpüştüren yani bunda da X-Men'de gördüğümüz pluralist şeyi görüyoruz. Gene beri evet. sanırım yaratıcısı öyle bir insanmış. Hı hı. Ee, hani pluralist bir bakış açısı var. Ee, yani bu X-Men'le, yani x, bu Kore... x arasındaki farkı burada anlayabiliyoruz zaten. Evet, Gerçi çünkü Avengers kim yapıyor? Hı hı. Stanley denilen adam. Tamam karakterlerin hepsini çok seviyoruz da ne var keçilerinde? Yani evet hani bunlara özellikle günümüzde dikkat edilmesi gerek. Çünkü eskiden dikkat etmişler. Bu mirası neden korumuyoruz? Bu Geçenlerde neden de... her türlü, her cins, her e, cinsiyete insanı bu işin içine sokmuyoruz? Çünkü insanlar kızıyorlar. Yani fandomlar böyle hani bir şeyin feni ya da nerd olmanın güzel bir şey olduğunu hep söylüyoruz bir şekilde ama bir yandan da bu fandomların içerisindeki insanlar çok da Aklı başında değiller yani. <gülüyor> Çünkü bir olay çıktı biliyorsun. Donald Glover işte Troy Barnes <gülüyor> komünist dedi ki Spiderman olsun diye kampanya başlatıldı. <gülüyor> İnsanlar bunu o kadar çok karşılıklılar ki süper, spider Spiderman olur muymuş diye. Neden olmasın? Neden olmuyor? Ki bir noktada olmamış mı zaten? Hayır şey oldu. Çizgi romanda oldu. Ha, çizgi romanda Evet, sen bakarsanız, neden? bu takip ederseniz doktoru neden kadın olamıyor? Onun sen demiştin bir açıklaması var mı? Evet Neymiş? olabilir <gülüyor> açıklamasını yap, pardon açıklamasını yapmak istersek yaparız da. Evet aslında kesinlikle öyle kişiliklerde yani, saç niye rengi yapıyoruz? saç rengi tipi mi pik değişen yaşımışı değişen bir insan hadi cinsiyet değişmedi lan ter rengi bile de mi değişmiyor? Zaten bu deminden beri bahsettiğimiz süper kahraman filmlerinde olsun, star Trek'in dizileri olsun. Göreceksiniz ki aslında çizgi romanlar veya bu televizyon dizileri çok daha liberalmiş. Tabii ki çünkü sinemaya bir şey düşünce biraz abi. sinemaya bir şey düşünce biraz daha muhafazakarlaşıyor, evet. biraz az sıkıcılaşıyor. Neyse ki sıkıcı olmayan bir şey de vardı bu hafta. Evet, pati fikrim. Pacific Hı -hı. ama sevdiğimiz yani böyle biraz önce bahsettik ne testiydi? Bechdel testi. O testi geçmesi falan açısından değil. Onları geçmez <gülüyor> yani. Hani yok çünkü kadın karakter diye bir şey yok da. Evet. Bir tane var. Bir, bir tane var. de tuhaf bir Rus var. Hunger Games'ten fırlamış gibi. <gülüyor> Zaten birazcık Hunger Games artı Avatar gibi bir filmdi ama film çok iyiydi bence. Ben mesela Avatar'dan o kadar nefret etmiştim ki nefretimi anlatamamıştım bile. Ya Ben şeyini ben Hı -hı. spectacle olarak sevdim. yani gö Hı -hı. görsel olarak sevdim Avatar'ı ama Avatar'ın <gülüyor> Sadece Pocahontas hikayesi olmasından nefret evet. etmiştim yani. Yani bu mesela pasif fikrimle ilgili filmden çıktıktan sonra ben şey üzül, üzülüyor. Ya üzülmek değil de bu filmi bir iki yıldız verenler var. Tabii ki herkesin kendi düşüncesi ama artık biraz da her filmi aynı değerlendirmekten vazgeçebilir miyiz? Ekşi sözlüğe baktım. Niye baktıysam. <gülüyor> şu baktım. baktım. Orada demek. hala yani şey muhabbeti her filmde döndüğü gibi işte bir yandan Hanneke'nin filmi var bir yandan bu var. İşte işte ne alakası var onun da onun. Bu Türkiye'deki bir tek eksi sözlükle alakalı bir şey değil. Türkiye'deki sinema dergici değil. Sinema hala daha sanki bir şey kültür gibi. Üst kültür gibi görünüyor. Neden bizde bir Empire neden bir Total Film gibi bir dergimiz yok? E açıldı tutunamadı hatırlarsan. Öyle mi? Hı, -hı ama Öyle Bıstık. mi? Evet evet. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Yani, yani ben biri hatırlı. Ne demek nasıl hatırlamam yani? Ben böyle bir şey <gülüyor> ama istiyorum. Ama çok kısa zaman bildiğim üzere belki Doruk hatırlar. Doruk kesin hatırlar. Doruk <gülüyor> diye bir arkadaşımız var bizim burada. Doruk. <gülüyor> Selam. <gülüyor> ee, şey yani evet her filmi bir görmekten vazgeçelim. Bu filmi mesela kendi kategorisine değerlendirelim. Evet, kendi kategorisine değerlendirme hakkımız var. Bu kategori içinde harika bir e, örnek olduğunu kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle yani harika olmasının sebebi de kesinlikle yormuyor. Evet. Hiç yormuyor. Çok rahat izleniyor ve keyifli. Evet. Guillermo del Toro bu filmi de. Guillermo Aslında... del Toro'dan zaten kötü bir şey. Çok da kötü bir şey çıkmaz evet. yani. Ama işte yine insanların dediği Guillermo del Toro'dan bu film mi çıkacaktı? E, bu <gülüyor> filmi yani eminim bu... Eline gelen senaryo bu. Eminim çok severek çekmiştir. Kesinlikle ben de çok severek çekerdim büyük ihtimalle çekmeyi bilsem. Konudan konu. bahsetmeyeceğiz çünkü konu çok konu. büyük bir konu yok. Çok yani bir basit konu bir, bir konu var ama... Ya şöyle zaten hani girişi sonu da yok konunun çok fazla. Aksiyonla giriyor, aksiyonla çıkıyor. Gidin izleyin. Evet. Hani keyif Ve... almak için izleyin ama daha fazlasını beklemeden. Bana... Bir de falan beklemeyin yani. Bana şey açısından umut verdi. Ee, böyle bu filmlerde de artık şey başladı ya artık böyle uzat, uzat, uzat. Yani bu filmde mesela e, hikayedeki problemi ilk 3 dakikada öğreniyoruz. Çok evet. hızlı bir şekilde. Hikayenin iki ana karah romanını ilk 10 dakika içinde öğreniyoruz. Yine bir tane her filmde olduğu gibi Han Solo tarzı sevimli serserimiz biraz esprili. <gülüyor> biraz esprili, biraz mağrur, biraz da yumuşak içinde evet. belli olmasa da öyle bir tip var. Bir de e, karizmatik her şeyi işte yapmaya hazır maraşal var fiyati iptal eden İdris Elba'ya buradan İdris bir hapish. Evet filmde İdris Elba var bu arada hiçbir şey olmasa İdris <gülüyor> Elba var Luther ee, evet. seviyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum ama izlemenize tavsiye ederim güzel bir izle aslında. Evet ve bu açıdan yani şeye girmesi açısından çok iyi bir filmdi. Yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi yapıyor. Hı. Evet. Aksiyon evet. vermek istiyor ve bu aksiyonu veriyor belki dediğin şeyden ötürü franchise beklentileri evet. meselesi. O biraz şöyle. önemli. Yani diğer bütün az önce bahsettiğimiz bütün filmler, süper hero filmleri, süper kahraman filmleri, şeyler, hı hı. Star Trek'ler, Star Wars'lar bilmesin şimdi yedincisi çıkıyor vesaire. Evet. Hani e, bunların hepsi franchise filmleri ve belli bir fan base var. Kimilerinin 25 yıllık bir hayran kitlesi evet. ve geçmiş yani var. o kadar büyük bir geçmişten, Superman'ın hayran kitlesinden bahsediyoruz. Hani hayran kitlesi olmayan bir insan var mı diye düşünmek gerekiyor. Hı hı. yani herkes hayran kitlesi Superman'ın. Kim bilmez ki. Hani ama tasfiklime geliyoruz. Trailerını bir adam gibi izlemedik. Hı hı. Gittik. Robotlar, büyük büyük dinozor gibi alienler şeyler, uzaylılarla evet. dövüşüyor. Tamam, bu kadar. Evet. Uzatmadan keyfimizi evet. aldık çıktık budur yani ben evet. ben artık bir daha birazcık da summer block bahseden bunu bekliyorum ama gidip de ben e, ocak ayında şeyde aralık ayında tam şey dönemi e, hı hı. Oscar. Oscarların tam böyle pıtrak gibi Oscar filmi çıktığı dönem <gülüyor> o film o gidip de pasifiklimi izlemem ama zaten onlar da pasifiklimi o Kormazlar koymazlar zaten. bunun da bir ekonomisi bir planlaması evet. var Bu biraz planlama bunu, bunu dahiline... bilerek bunu bilerek izlemek lazım Evet, toparlamak gerekirse aslında Pasifik krizi bizi sanırım daha çok savunmak zorunda kalacağız evet, insanlarla sanırım, karşılaştıracak. Niye öyle oldu anlamadım ama. Ee, olsun savunuruz. Savunurum. Savunabiliriz. <gülüyor> Dediğimiz gibi sevmediklerimizi hiç sevmedik ama sevdiklerimizi çok sevdik yani. Evet. Gene. Bu şekilde o, o zaman evet. yavaş, yavaş, kapatalım yavaş yavaş kapatalım programı. Sen neler izliyorsun? Ha, bu aralar evet Televizyon. bunların gelecek haricinde izlediğimiz. Bunları. Evet gelecek haftaların şeyini verelim şimdiden ya da bir preview şeklinde ön izlemesine. bu aralar Netflix'in yani net, aslında film kiralama şirketi olarak Tanıdığımız Netflix şu anda biliyorsunuz orijinal diziler yayınlamaya başladı. En son evet. çıkarttığı dizi yani Oadaylık bile alıyor zaten. Evet, oadaylık bile alıyor çok önemli House of Cards'ta bir sürü Emmy adaylıkları var. Ön evet, şey evet o da Orange is the New Black şey isimli yeni bir dizi çıktı geçen hafta 13 bölümü birden e, çıkartıldı. Nereden izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Netflix Amerika'dan e, izleyebilirsiniz. Ne demeliyim? Ya da, <gülüyor> ya, da e, ya da bekleyebilirsiniz yıllarca. Neyse. E, kadın hapishanesine geçiyor. Eee Bechdel testi'ni <gülüyor> birkaç kere esraf oldu. Bechdel döndürürüz. testinin öbür türlüsü varsa onu geçemez yalnız galiba. Evet, galiba. Bundan bahsetmek istiyorum. Şu anda yarısındayım. Bütün sezonu bitirip bir dahaki programımızda bundan bahsedeceğim biraz sanırım. Evet, ben de biraz belki gelecek programda çizgi romanlardan bahsedebilirim. Hı hı. Ama Adventure Time'la alakalı da bir şeyler söylemek <gülüyor> isterim. Adventure Time'ın son 5 bölümü hakikaten çok güzel. Yani eğer izlemediyseniz kaçırmayın. Çok güzel bölümler. Mutlaka izin. Comic Con'da da çok güzel şeyleri var bu arada. Ben çıkarım. Comic Con videolarını da YouTube'dan mutlaka aratın. Evet. San Diego Comic Con videolarını. Comic Con'dan da bir sonraki programımıza bahsedebiliriz. Ee, biz bu arada küçük bir yaz tatiline çıkacağız. Geldikten sonra ki Yayınlarız, programımızda bunlardan bahsedeceğiz. The Pod Couple olarak karşınızdaydık. Ben evet. Damla. Ben de Utku. Ee, i̇yi haftalar, iyi izlemeler. Hoşçakalın.